Fatiha-i Şerife'nin bir muhtasar hülasası. Üçüncü medrese Yusufiye'de muvakkat, pek az bir zamanda, tecritten temasan aklimde verilen yalnız bir tek dersin ikinci kısmı. Hapiste nur şakirtlerine kısacık bir ders numunesidir. O da şudur. Fatiha-i Şerife, denizinden bir katre ve güneşindeki elvan-ı seb'a, yani ziyasındaki yedi renginden bir tek lem'a beyan etmeyi, Namazdaki Fatiha kalbe emretti. Gerçi 29. mektubun bir kısmında hususan Nabudu Nun'undaki seyahat-ı hayaliye ve Rumuzu Semaniyede ve işaretül İcaz tefsirinde ve sair Nur edzalarında bu kutsi hazinenin çok tatlı ve güzel nüktelerini yazmışız. Fakat O pek şirin hülasayı Kur'aniyeden yalnız imanın rükünlerine ve hüccetlerine işaretını Gayet kısa bir muhtasar hülasasını birinci kısımdaki tarzı ifade gibi kendim namazdaki tefekkürümü yazmasına bir cihette mecbur oldum. Bismillahirrahmanirrahim kelimesini Nur'un iki üç lisâlelerine havale edip elhamdülillah'ten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi Rabbi'l-alemin ilâhîr. Birinci kelime Elhamdülillah'tır bundaki hücceti imaniyeye gayet kısa bir işaret. Evet. Kainatta medar-ı hamd ve şükür olan kasti inamlar ve nimetler. Hususan kan ve fışkı içinden safi, temiz, gıdalı sütü aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler zemin yüzünü belki kainatı doldurmuş. Onların fiyatı dahi başta bismillah Ahirde elhamdülillah, ortada nimette in'amı hissetmek ve Rabbini onun ile tanımaktır. Sen kendi nefsine, midene, duygularına bak. Ne kadar şeylere, nimetlere muhtaçtırlar ve ne derece hamd ve şükür fiyatıyla rızıkları, lezzetleri isterler, gör. Her hayatı kendine kıyas eyle. İşte bu umumi in'amlar mukabilinde hal ve kal dilleriyle edilen hadsiz hamdler, pek iyi bir surette bir mabud-u mahmud, bir mün'im-i rahimin mevcudiyetini ve umumi rububiyetini güneş gibi gösterir. İkinci kelime. Rabbil âlemin'dir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Evet, biz gözümüzle görüyoruz ki bu kainatta binler değil, belki milyonlar âlemler, küçük kainatlar, ekseri birbiri içinde her birinin idaresi ve tedbirinin şeraihi ayrı ayrı olduğu halde öyle bir mükemmel terbiye, tedbir idare ediliyor ki bütün kainat bir saife gibi her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kalemi kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir bir nihayetsiz rububiyet içinde, nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatalı hatsiz bir rahmet ve dikkat ile bu milyonlar alemleri ve seyyal kainatları idare eden bir Rabbul Aleminin vücubu vücuduna ve vahdetine külli ve cüz'i şahadetler zerreler ve zerrelerden terakküp eden mevcutlar adedince hadsiz nihayetsiz şahadetler her anu zaman geliyorlar zerrat tarlasından ta manzume ı şemsiyeye ta samanyolu denilen Kehkeşan dairesine ve bir hücreyi bedenden ta zemin mahzenine ta kainat heyeti mecmuasına kadar aynı kanun aynı rububiyet aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen bilmeyen görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstehak eder ve merhamet elliyatını selbeder. Üçüncü kelime Errahmanir Rahim'dir bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Evet, kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür ve ziyanın güneşe kat'i şahadeti misillü bu geniş rahmet dahi perde arkasında bir Rahman-ı Rahim'e şahadet eder. Evet, rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki Rahman'a Rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda bir Rezzak-ı gösterir ki, zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur. Mesela, bütün zihayatın, hususan acizlerin ve bilhassa yavruların, bütün zeminde ve fezada, ihtiyar ve iktidarlarının haricinde gayet harika bir tarzda, hiçten ve mütemasil çekirdeklerden ve su katrelerinden ve toprak habbeciklerinden yetiştiriyor. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız, zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirtirir Ve aç bir arslanı yavrusuna musahar eder, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir. Vesair hayvanatın ve insanın yavrularına memeler musluğundan âb kevser gibi hoş, mugaddî, safî, halis, beyaz sütleri, kırmızı kan ve mülevves fışkı içinden bulaşmadan, bulandırmadan imdatlarına gönderir, validelerinin şefkatlerini yardımcı verir. Ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara, münasib rızıklarını onlara pek harika bir tarzda koşturduğu gibi, bir nevi maddi ve manevi rızık isteyen insanın duygularına, akıl, kalp, ruhlarına dahi pek geniş bir sofrayı erzak onlara ihsan ediliyor. Güya kainat, gül çiçeğinin yaprakları ve mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı, yüzbinler ayrı ayrı çeşit çeşit sofralardır ki, o sofralara dedince ve onlardaki taamlar ve nimetler miktarınca diller ile ve ayrı ayrı, küllî ve cüz'î lisanlar ile bir Rahman-ı Rezzak'ı, bir Rahim -i, i bütün bütün kör olmayana gösterir. Eğer denilse, bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmete münafidir, bulandırıyor. El-Cevap, Risale-i Kader gibi nurun risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş, onlara havale ile kısacık bir işareti şudur. Her bir unsurun, her bir nev'in, her bir mevcudun, külli ve cüz'i müteaddit vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var ve ekseriyet-i mutlakası maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler ve az bir kısmı kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiyeye müstahak olanlara veya çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. Zahiri cüz'i bir şer, bir çirkinlik olur, bir merhametsizlik görünür. Eğer o cüz'i şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve külli mevcut o vazifesinden men edilse, o vakit bütün hayırlı, güzel sair neticeleri vücut bulmaz. Bir hayrın ademi şer ve bir güzelliğin bozulması, çirkinlik olması itibariyle, o neticeleri adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler husul bulur. Demek bir tek şer gelmemek için yüzer şerler, merhametsizlikler irtikab edilir ki, bütün bütün hikmete, maslahata, rububiyetteki rahmete muhalif düşer. Mesela kar, soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin, yüzer hikmetleri, maslahatları içinde bazı dikkatsiz ve ihtiyatsızlar, su ihtiyarları ile kendileri hakkında şer yapsa mesela elini ateşe soksa ateşin hilkatinde rahmet yoktur dese ateşin haddü hesaba gelmeyen hayırlı maslahatlı merhametli faydaları onu tekzip edip ağzına vurur hem insanın hodgam hevesatı ve süfli ve akibeti görmeyen hissiyatı kainatta cereyan eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mehenk ve mizan olamaz. Kendi aynesinin rengine göre görür. Merhametsiz siyah bir kalp kainat ağlar, çirkin, zulüm ve zulümat suretinde görür. Fakat iman gözüyle baksa, yetmiş güzel hulleleri giymiş bir cennet hurisi gibi, rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş, yetmiş binler güzel libasları birbiri üstüne giymiş, daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insan-ı ekber ve ondaki insan neini bir kainat ı sura ve her bir insanı bir alemi askar müşahede eder, bütün ruhu canıyla Elhamdülillahi Rabbil alemin Er-Rahmanir-Rahîm, mâlik der. Dördüncü kelime, Mâlik-i Yevmiddîn'dir. Hüccetine gayet kısa bir işaret. Evvela, bu dersin birinci kısmının ahirinde, ve ileyhil masîr hüccetine, ve haşir ve ahirete şehadet eden bütün deliller, aynen Mâlik-i işaret ettiği, imani ve geniş hakikate şehadet ederler. Saniyen, Onuncu sözün ahirinde denildiği gibi bu kainat sahibi'nin sermediği rububiyeti, rahmeti, hikmeti, ezeli ebedî cemali, celali, kemali ve nihayetsiz sıfatları ve yüzer isimleri ahireti kat'î bir surette istediği gibi Kur'an binler ayat ve birhanları ile ve Muhammed aleyhissalatu vesselam yüzer mucizat ve hüccetleriyle ve bütün enbiya aleyhisselam ve semavi kitaplar ve suhuflar hadsiz delilleriyle şehadet ettikleri dar-ı ahiretteki hayat-ı inanmayan bir insan, kendini dünyada dahi küfürden neş'et eden, bir manevi cehenneme atar, daima azap çeker. Rehberde izah edildiği gibi, bütün geçmiş ve gelecek zamanlar ve mahluklar ve kainatlar zeval ve firaklarıyla mütemadiyen onun ruh ve kalbine hadsiz elemleri yağdırıyorlar, Cehenneme gitmeden evvel cehennem azabını çektiriyorlar. Salisen Yaumiddin remziyle büyük ve kuvvetli bir hücceti haşriyeye işaret eder. Fakat bu makamda birden bir hal o hücceti başka zamana tehirine sebep oldu belki de ona daha ihtiyaç kalmadı. Çünkü nur risaleleri geceden sonra gündüzün ve kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde Yüzer kuvvetli hüccetlerle Haşr'ın sabahını, Neşr'in baharını ispat etmişler. Beşinci kelime İyyake na'budu ve iyyake nestaîn'dir. Bundaki hüccete işaretten evvel hakikatini bir seyahat hayaliyeği 29. mektubun izahına binaen kısaca beyan etmek kalbe geldi. Şöyle ki: Bir zaman Kur'an'ın mucizelerini ararken Risale-i Nur'da hususan İşaratül icaz tefsiri Nuride ve rumuz Semaniye'de beyanları gibi, Sure-i Fethin ahirindeki ayette dört beş mucize ve ihbar-ı gaybiyi, hatta, el-yavme nuneccike bi-bedenike cümlesinde bir tarihi mucizeyi, hatta çok kelimelerinde müteaddid icaz alarını ve bazı harflerinde mucizane nükteleri bulduğum bir zamanda, namazda Fatiha'yı okurken, ne'budu nesta'inu deki nunun bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Neden, abudu اَسْتَعِينُ Yani ben ibadet ve istihane ederim denilmedi. نُونُ مُتَكَلِّمِ مَا الْغَيْرِyle Yani biz sana ibadet ve istihane ederiz demiş. Birden onun kapısıyla bir seyahat hayaliye meydanı açıldı. Namazdaki cemaatin azim sırrını ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mucize olduğunu şuhud derecesinde bildim ve gördüm. Şöyle ki, ben o zaman İstanbul'da Bayezid Camii'nde namaz kılarken, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dedim. Baktım o camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama ve ihtinadaki duama tamamen iştirak edip, tasdik ettikleri zamanda bir perde daha açıldı. Gördüm ki, İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir Bayezid hükmüne geçtiler. Aynen benim gibi, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in deyip, benim davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar, Amin diyorlar ve bana bir nevi şefaatçi suretini almaları içinde hayalime bir perde daha açıldı. Gördüm ki alemi İslam büyük bir mezid suretini aldı, Mekke Kabe mihrap hükmüne geçti. Bütün namaz kılan Müslümanların safları dairevi bir tarzda okutsi mihraba tevcühe ederek benim gibi İya kenabdu ve İya kenesteyin. İhtina deyip, her biri umum namına hem dua, hem dava, hem tasdik eder, hem onları kendine şefaatçi yapar. Hem bu kadar azim bir cemaatin yolu, davası yanlış olamaz ve duası reddedilmez, şeytani vesveseleri tard eder diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük menfaatlerini bil müşahede tasdik ederken bir perde daha açıldı. Gördüm ki kainat bir camii i ekber ve bütün mahlukat tayifeleri bir salatı ı kübrada cemaat ile her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal dili ile bir nevi namaz kılıyorlar gibi mabud uz celal'in muhit rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle mukabele için her biri umumun şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki aynı neticeyi ispat tarzında vaziyet alıyorlar diye müşahede ederken Birden bir perde daha açıldı. Gördüm ki nasıl bir insanı ekber olan kainat, lisanı hal ve çok eczaları istidat ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve zihûr mevcudatları lisanı kal ile iyya kenabudu ve iyya kenestain diyorlar ve merhamet merhametkârane rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Aynen öyle de birer küçücük kainat hükmünde o cemaat-ı uzmada, her bir arkadaşımın cesedi gibi, benim cesedimdeki zerreler ve kuvveler ve duygularım dahi, hâlıkının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisanı haliyle hâliyle, ''İyyâkena'budu ve iyâkenesta'în'' diyerek, emir ve irade-i göre hareket ettiklerini, ve her anda halıklarının inayetine ve rahmetine ve yardımına muhtaç olduklarını gösteriyorlar, gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını, hem Nun'un güzel mucizesini hayretle müşahede edip, Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım. Elhamdülillah dedim, İyyâke na'budu ve İya neste'in cümlesini o üç cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarım hesabına da söylemeye alıştım. Şimdi mukaddime bitti, sadede geliyoruz. İyya kenabudu ve iyya kenestainin işaret ettikleri hüccete gayet kısa bir işarettir. Evvela biz gözümüzle görüyoruz. Kainatta hususan zemin yüzünde dehşetli ve daimi bir faaliyet ve hallakiyetin intizamla cereyanı içinde merhametkârane, müdebbirane bir rububiyeti mutlaka, hadsiz hayatların istianelerine ve fiilen ve halen ve kalen istimdatlarına ve dualarına kemali hikmet ve inayet ile imdat ve her birine fiilen cevap vermek tezahürü içinde bir uluhiyeti mutlaka bir mabudiyeti ammen'in tecelliyatı umum mahlukatın hususen zihayatın ve bilhassa insan taifelerinin fıtri ve ihtiyari binler tarzdaki ibadetlerine mukâbelesini Aklı selim ve iman gözü gördüğü gibi bütün semavi fermanlar ve enbiyalar haber veriyorlar. Saniyen na'budunun remziyle mukaddimede mezkür üç cemaatten her biri ve umumu beraber çeşit çeşit Fıtri ve ihtiiyari ibadetlerle meşgul olmaları, şeksiz bedahetle bir mabudiyete karşı şakirane bir mukabele ve bir mâbud-u mukaddesin mevcudiyetine hatçsiz ve şüphesiz bir şiadettir. Ve Nestein nununun remzi ile Mezkür üç cemaatin, yani mecmu kainattan ta bir cesetteki zerrelerin cemaatinden her bir tayfenin her bir ferdin fiili ve hali isteaneleri ve duaları var. Ve onların muavenetlerine koşan ve dualarına kabul ile cevap veren bir şefkatli müdebbire şüphesiz şehadet eder. Mesela, 23. sözün dediği gibi, zemindeki umum mahlukatın üç nevi duaları pek harika ve ümidin haricinde kabul olması bir Rabb-ı Rahîm ve mucibe kat'î şehadet eder. Evet, tohumlar ve çekirdekler istidat lisanıyla her biri birer ağaç ve birer sümbüle olmayı hâlıkından isteyip, duaları gözümüz önünde kabul olması gibi, bütün hayvanatın ihtiyacı fıtri lisanıyla, elleri yetişmediği yerlerden rızıklarını ve hayatlarına lüzumu bulunan ve iktidarlarının haricindeki matruplarını birisinden isteyip, o fıtri ihtiyaç diliyle ettikleri bütün dualarını gözümüz önünde kabul eden ve imdatlarına acib ve şuursuz mahlukatı vakti vaktine hikmetle koşturan bir Hâlık-ı zahir şehadet eder. İşte bu iki kısma kıyasen, lisan-ı kal ile edilen duaların bütün nebileri, hususan enbiyaların aleyhmusselam ve havasların harika bir surette makbuliyeti, İyâke nesta'în'deki hücceti vahdaniyete şehadet eder. Altıncı kelime, İhdine sırâtel müstakîmdir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise, en doğrusudur ve müstakîmidir. Aynen öyle de, maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakîmi ise, en kısa ve en kolayıdır. Mesela Risale-i Nur'da bütün müvazeneleri, ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri katî gösteriyorlar ki iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır ve küfür ve inkar yolları gayet uzun ve müşkilatlı ve tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta. Elbette şirk ve küfrün hakikatları olamaz ve iman ve tevhidin hakikatları bu kainata güneş gibi lazım ve baciptir. Hem ahlak-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde istikamettedir. Mesela kuvvey-i akliye haddi vasat olan hikmeti ve kolay, faydalı istikameti kaybetse ifrat veya tefritle muzır bir cerbezeye ve belalı bir belahete düşer, uzun yollarında tehlikeleri çeker. Ve kuvve-i gazaviye, istikamet olan şecaatı takip etmezse, ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvüre, ve tecebbüre ve tefritle, çok zilletli ve elemli cebanet ve korkaklığa düşer. İstikameti kaybetmesinin hatasının cezası olarak, daimi vicdani bir azabı çeker. Ve insandaki kuvve-i şeheviye, Selametli istikameti ve iffeti zayi etse ifratla musibetli, rezaletli fucura, fuhşa ve tefritle humuda yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer ve o manevi hastalığın azabını çeker. İşte bunlara kıyasen hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyenin bütün yollarında istikamet en faydalı ve kolay ve kısadır ve sırat-ı müstakim kaybedilse o yollar pek belalı ve uzun ve zararlı olur. Demek ihtine sırat al müstakim, pek çok cami ve geniş bir dua, bir ubudiyet olduğu gibi bir hücceti tevhide ve bir dersi hikmete ve bir talimi ahlaka işaret eder. Yedinci kelime sırat alledine en'amte aleyhimdir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Evvelâ aleyhim kimlerdir diye. Min ve siddikin ve şuhedai ve salihin ayeti beyan ederek, Nev-i beşerde istikamet nimetine mazhar dört taifeyi beyan içinde, o taifelerin reislerine en nebeyyin ile Muhammed aleyhisselatu ve selam'a, vasiddikin ile Ebubekir Sıddık radıyallahu anha, ve şuhedai ile Ömer ve Osman ve Ali radıyallahu anhuma işaret edip, Peygamberden Aleyhissalatu vesselam sonra Sıddık radıyallahu an sonra Ömer radıyallahu an Osman radıyallahu an Ali radıyallahu an üçü hem şehit hem halife olacaklar diye gaybi ihbarla bir lamay-ı icaz gösterir. Saniyen nev-i beşerin en yüksek, en müstakim, en sadık bu dört tayfesi Adem Aleyhisselam zamanından beri hadsiz hüccetler, mucizeler, kerametler, deliller Keşfiyatlar ile bütün kuvvetleriyle dava edip ve beşerin ekseri onları tasdik ettikleri hakikati tevhid elbette güneş gibi katidir. Bu hatsiz meşahir insaniye yüzbinler mucizelerle ve hatsiz hüccetlerle doğruluklarını ve hakkaniyetlerini gösterip tevhid ve vücubu vücut ve vahdet-i halik gibi müspet meselelerde ittifakları ve icmaları öyle bir hüccettir ki hiçbir şüpheyi bırakmaz. Acaba Kainatın netice-i hilkatı ve zeminin halifesi ve zihayatların istidatça en cemiyetli ve yükseği olan nev-i beşerin en müstakimleri, en sadık ve musaddak mürşitleri ve kemalatta reisleri olan mezkür o dört sayfenin icma ve ittifakla iman edip haber verdikleri ve kainatı bütün mevcudatı ile delil gösterip Hakka yakin, aynel yakin, ilmel yakin itikad ettikleri ve sarsılmaz kanaat getirdikleri bir hakikati tanımayan ve inkar eden hadsiz bir cinayet ve nihayetsiz bir azaba müstehak olmaz mı? Sekizinci kelime, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ dir. Bundaki hüccete kısa bir işarettir. Evet, tarihi beşer ve kütüb-ü mukaddese, tevatürlere ve külli ve kat'i hadisat ve malumat ve müşahedat-ı beşeriyeye istinaden bir ittifak, salih ve kat'î bir surette haber veriyorlar ki, sırat-ı mehli ehli olan peygamberlere binler vakıatta istimdatlarına harika bir tarzda gaybi imdat gelmesi ve onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan münkirlere yüzer hadisatta aynı zamanda gazap gelmesi ve semavi musibet başlarına inmesi kat'î şeksiz gösterir ki, bu kainatın ve içindeki nev-i beşerin hakim ve adil ve muhsin ve kerim ve aziz ve kahhar bir mutasarrıfı bir Rabbi var ki, Nuh ve İbrahim, Musa ve Hud ve Salih gibi Aleyhisselam çok nebilere pek harika bir surette tarihi ve geniş hadiselerle muzafferiyet ve necatları vermiş ve Semud ve Ad ve Firavun kavimleri gibi çok zalimlere ve münkirlere dahi Peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada dahi bir ceza olarak başlarına dehşetli semavi musibetler indirmiş. Evet Adem Aleyhisselam zamanından beri beşeriyette iki cereyan-ı azim birbiriyle çarpışarak gelmiş. Biri istikamet yolunu takip ile nimet ve saadet idareine mazhar olan ehlini nübüvvet ve salahat ve iman kainatın hakiki güzelliğine ve intizam ve kemaline mutabık olarak İstikamette hareket ettiklerinden hem kainat sahibinin lütuflarına hem iki cihanın saadetine mazhar olup, beşeri, melekler derecelerine belki fevkine terakki ettirmeye vesile olarak dünyada iman hakikatleriyle manevi bir cennet, ahirette bir saadet kazanıp ve kazandırmışlar. İkinci cereyan, istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile azap ve elemler toplayıcı bir alete çevirmesinden insaniyeti en betbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp dünyada zulümlerine mukabil gazabı ilahi ve musibet tokatlarını yemekle beraber dalaleti cihetinden akıl alakadarlığıyla darlığıyla kainatı bir hüzüngah ve matemhane-i umumiye ve zevalde yuvarlanan zihayatlar için bir mezbaha selhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu vicdanı dünyada bir manevi cehennemde olup ahirette daimi bir azap çekmeye kendini müstahak eder. İşte Fatiha-i Şerife'nin ahirinde Ellediine en'amte aleyhim غَيْرِ mağdubi aleyhim veled ayeti bu iki cereyan-ı azimi ders veriyor ve Risale-i Nur'daki bütün muvazenelerin menbaı ve esası ve üstadı bu ayettir. Madem yüzer muvazenelerle nurlar bu ayeti tefsir etmişler, biz dahi izahını ona havale ederek bu kısa işaretle iktifa ederiz. Dokuzuncu kelime amindir. Buna kısacık bir işaret. Madem nabudu ne nesteyindeki nun üç cemaat azimeyi, bilhassa alemi İslam camiindeki muvahhidin cemaatini, hususan o vakit namazda bulunan milyonlar cemaatini bize gösterip, bizi içlerinde bulunduruyor ve dualarına ve söylediğimizi aynen söylemeleriyle tasdiklerine ve bir nevi şefaatlerine hissedar olmamıza yol açıyor, biz dahi bu amin kelimesiyle o cemaat-ı muvahhidin ve musallinin dualarına yardım ve davalarına tasdik ve şefaatlerinin ve istehanelerinin makbuliyetine o amin ile bir rica etmemizle, bizim cüz'i ubudiyet ve dua ve davamızı külli, geniş bir ubudiyete çevirip, küllî umumî rububiyete mukabele ettirir. Demek, uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i islamiye sırrıyla, her namaz vaktinde, alemi İslam islam mescidinde, milyonlarla efradı bulunan bir cemaatin, rabıta-i vahdet itibariyle ve manevi radyolar vasıtasıyla, Fatiha'daki amin külliyet kesbeder, milyonlarla aminler hükmüne geçebilir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka anta alimul hakim. Haşiye: İşte dereceata göre bir âmi bir şekilde kadar bu kutsi hakikattan hisse alsa ruhen terakki etmiş bir kamil insan bir hurma ağacı kadar hisse alır. Fakat daha terakki etmeyen bir adam Fatiha okurken bu manaları kasten hatıra getirmemeli ta huzura zarar olmasın. Eğer o makama terakki etse, zaten o manalar kendilerini gösterirler. Haşiyecik, Bu haşiyedeki kasten kelimesinin izahını üstadımızdan sorduk, aldığımız cevabı aynen yazıyoruz. Üçüncü medrese Yusufiye'deki Risale-i Nur talebeleri namına Ceylan. Teşehhüd ve Fatiha kelimelerinin geniş ve yüksek manaları kastî değil, Belki dolayısıyla meşguliyet ve huzura bir nevi gaflet veren tafsilatı değil, belki mücmel ve kısa manaları gafleti dağıtır, ubudiyeti ve münacatı parlatır görüyorum. Namazın ve Fatiha ve teşehhüdün pek yüksek kıymetlerini tam gösterir. İkinci kısmın ahirinde, kasten meşgul olmamaktan murad ise, o manaların ile bizzat iştigal, bazen namazı unutturur, huzura belki dokunur. ''Yoksa dolayısıyla ve muhtasar bir tarzda büyük faydelerini hissediyorum.''